Evet değerli dinleyiciler yeniden birlikteyiz. Bendeniz Ahmet Taş getiren İslam'dan hayata ölçüler programında muhterem Nurettin Yıldız hocamla sohbet ediyoruz. Namazlı konuşuyoruz. Arada namaz bitmez dedik hocamla konuşurken. Yani bir yerde herhalde namaz bir müslüman hayatının nirengi noktası hocam. Yani ve bütün ibadetlere e, yansıyan, onların içinde yer alan. Şöyle isterseniz diyelim, hadis-i de uygun olsun. Bütün ibadetler terazide evet. ve namaz tek başına. allah Ekber. Hatta bir hadis-i şerifi inşallah şefaate nail olur, vesilesi olur diye zikredelim. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kulun ilk muhasebesi namazla başlar. Evet. İmandan evet. sonra tabi, iman etmeyene soru yok zaten. Zaten evet. E, namazla başlar. Namaz da muvaffak olanın gerisi kolay Merak etmeyin demeye getiriyor ya Aslında onun da bir şeyi var değil mi Yani Çünkü Müslümanın hayatı namazla iç içe olunca ya, Namaz beş vakitini titiz kılan oruç mu tutmayacak Değil mi Zekat mı Zek kaçıracak evet. Ama namazı e, sadece eğilip kalkma düzeyinde tutan Yalan konuşuyor faiz bu sefer Evet. Zaten o faiz sonunda maazallah Ya da yalanlar gıybetler Sonunda namazını kemiriyor kemiriyor Olmayan bir namazla baş başa bırakıyor Onu. Evet. Bu sıkıntıdan Dolayı yani namaz Sanki İslam evet. Sanki İslam evet. düzeyinde Bir anlayış var dinimizde ee, Bu çok önemli ee, Burada e, bir Hocam burada Sözünüzü unutmayın da tam burada Bence yani e, Ben Müslümanım Diyen insanın Eee Namaz diyelim ki bugüne kadar kılmadı, kılamadı, evinde o terbiyeyi almadı, ne bileyim o hassasiyeti kuşanmadı Ya buradan diyelim ki yani bir başlayın namaza, nasıl diyelim yani Yani bir namazı gündeminize alın, yani namazsız olmaz mı, nasıl bir şey demeli ki insanlar bunun İslam'ın olmazsa olmazı olduğunu anlasınlar. Ne bileyim namazı yaralı olan ona göre bir hassasiyet kuşansın. Şimdi bir defa hocam namaz herhangi bir ibadettir. İbadetlerden biridir. Ölümüne bir dakika kalana kadar herkese o kapı açık. Evet. 20 sene kılmamış, 50 sene kılmamış hiç önemli değil. Evet. Bu cümleyi bir daha isterseniz yani. Evet. 70 yaşında bir insan 15 sene kılması olurdu. Dolayısıyla 55 senelik namazsız birisi evet, diyelim, evet. onun namaz rahmetiyle 50 sene hiç aralıksız namaz kılanın ki aynıdır. Yani evet. o umut sönmez. Evet. Şu kadar ki yani insan son hareketlenmeleri bitiyor da işte doktor tamam bunun işi deyip çantasını kapatıp gidiyor ya evet. o sahneye kadar herkes bu umudu taşır evet. ama doktor tamam ilaca gerek yok çekin e, serumu filan dedikten sonra umut yok artık evet. yani can boğaza gelme diyelim biz evet. can boğaza gelmeden herkes namaz sayesinde cennete girme adaydır şu kadar bir kılmamaktan kaynaklanan borç dosyası vardır evet Hani bu vergilerde bir taksitlendirme var ya, evet. taksitlendirme var namazda. Çok açık bir şekilde var hem de. Nasıl? Ee, buna namazın kaza edilmesi ha, diyoruz. diyoruz evet. Bu iki şeydir. Bir, 50 yıl mı, 50 gün mü, 50 vakit mi önemli değil. Ne kadarsa Allah ile ciddi bir tövbe pazarlığı yapılacak. <gülüyor> ben geldim ya Rabbi, evet. geldim diyecek. Bu geldimde ne kadar samimi ise o kadar da Allah'ın cevabı ona öyledir. Evet. Ben geldim ya Rabbi. Büyük bir nedamet. Ciddi bir şekilde ben bu namazlarımdan dolayı pişmanım. Bir, iki tamamlayacağım hatalarımı yani borçlarımı bitireceğim şeklinde büyük bir vaat. Evet. Büyük bir tövbe, büyük bir vaat. vaat. Ve bugün başladık. Öğle namazıyla ilk programa başladık. Evet. İkindi de, de öldük. Evet. Bir iznillah hiçbir sorun yoktur. Eli evet. i sünnetin imanı bu şekildedir. Evet. Ama olacak inşallah. Hele bir hacca gidelim. Olacak. İşte iş çok yoğun. Şu çok yoğun. Şurada çalışıyorum olmuyor. Burada çalışıyorum. Yani savsaklama mantığı. Ciddi bir nedamet yok. Bir vaat yok. Program yok. Taksitlendirme programı yok. Evet. Öldü. Nailla Tehala çok zor Allah evet. o, o durum çok kötü evet. Dolayısıyla hani şu namaz kılmayana söylenecek ilk söz budur evet. bu kapı açık Allah'ın evet. kapısı açık kime kapalı safsaklayana kapalı evet. aldırmayana kapalı evet. sanki Allah mı emretmiş hanem mi rica etmiş bunu ayrıt etmiyor evet. yani, bir çocuğu baba gelirken çikolata getir mi dedi Allah mı namaza çağırıyor ikisi arasında bir fark yoksa ...tutumunda Müslümanın... Evet. ...çok kötü... Evet. ...bu zaten bu tutum namazdan daha büyük bir daha suç... Büyük. ...yani namaz hiç olmasın... ...kaza ettin mi kazası oluyor... ...bu zaman Müslümanlığı idrak... ...de sorun var ya. Yani. ...yani aslında ona göre yok ciddi de bir Müslüman o... ...akince... Evet. Ama... ...ama üç vakit beş vakit kaçmış kaybolmuş... ...bu dert olmuyorsa... ...mantığında ciddi bir sıkıntı var... Evet. Yani ...bu konuda, evet. Müslümanlık mantığında... ...bir sıkıntı var... ...Müslümanlık her şeyden önce... Emrediyorsa Allah hiçbir itirazın olmadığı, hiçbir gevşekliğin olamayacağı ortam demektir Müslümanlık ortamı. Evet. Bu noktada yani namaz kılmayan insanın kapısını kapatmak diye bir şey yoktur. Namaz kılmamayı basit görenin kapısında kilitler çok güçlüdür. Evet. O zaman onun önce Abi, bu düzeyine gelmesi lazım. Evet. Evet. Ama namaz kılamadığı için boynu bükük insan çok umut var olmalıdır. O bükük, bükülmüş boyun rahmete aday bir boyundur o. Evet. Allah'ın cennetine adaydır o. Çok güzel. Dik boyunlar hiçbir şey olmamış gibi e, olan tutumlar çok kötü. Yani bunu bir anneyle özendirebiliriz. Yani anne geliyor çocuk yaramazlık yapmış. Evet. Koltuğun arkasına sinmiş annemi üzdüm diye hiçbir anne ona el uzatmaz. La evet. bir ve la temsil ama Anne geliyor işte abize yere düşmüş Çocuk top oynamaya devam ediyor O annenin çok zor çocuğunu Kulağından yakalayıp bir tukat atmaması evet. La bir ve la temsil Yani benzetmeler iyi anlaşılsın evet, evet, diye doğru, Gençlerimizi doğru. iyi anlasın diye söylüyorum evet, evet. Boynu bükük kulunu Allah azap etmiyor Evet çok güzel Hiçbir şey olmamış gibi Şımarıklığa devam edenin durumu iyi değil Evet Hocam Kur'an'da bir de namazla ilgili yani böyle namazı namazda daimdirler, namazı muhafaza ederler diye ifadeler var. Onları nasıl anlamalıyız? Namazı yani... muhafaza etmeyi birkaç anlamda anlamamız evet. lazım. Evet yani onlar namazında muhafızdırlar yani bu bahsettiğimiz namaz kalitesini kollarlar camiden Hı. çıkınca başka adam camiye girince başka adam değil seccadesinde hacı teyze seccadeden sonra dedikoducu teyze olmazlar evet, tamamından evet. iki dinimizin en temel prensiplerinden birisi az da olsa sürekli olma ilkesidir evet sürekli ister. Yani bir gün müthiş bir heyecanlanıyor bir vaazdan, bir sohbetten yedi günlük kaza namazı kılıyor. Ondan sonra gitti ki 7 günü de kazaya bırakıyor. <gülüyor> Bu süreklili olmuyor. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem az ama sürekli olan ibadet değerli. Bilhassa nafilelerde. Evet. Bilhassa nafilelerde. Ve zaten için... farzlarda bir Fire beklenmiyor Farslarda zaten konuşma hakkımız yok evet. Sabah namazı yerine öğle kılalım diyecek halimiz yok <gülüyor> Yani Müslüman mısın kardeşim Beş kere Rabbin seni huzurunda görecek evet. Ama onun ötesinde Nafilelerde namazın nafilesinde Diğer ibadetlerin nafilesinde Ramazanda coşup beş bin dolar e, Sadaka verecek yerde Her gün bir dolar ver Üç yüz altmış beş dolar olsun Evet. ama her gün sadaka verme lezzeti hı hı. ve ciddiyeti istikrarı olmasın hayatında bir sadaka hassasiyeti olsun mühim olan bunu işte efendimiz evet. teşvik ediyor evet. az olsun sürekli olsun ed ve muha bu inkalle hadis serif evet. tam böyle az da olsa sürekli olanı az da olsa sürekli olanı buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Namazın muhafaza edilmesinde bir konuda vakitlerinde muhafaza edilmesidir hı. çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ...Allah için yapılacak en iyi şey nedir... ...diye imandan sonra... ...saymaya başladığında... ...vaktindeki namaz buyuruyor... Evet. ...yani bu çok önemli... ...vaktindeki namaz... ...ezanla beraber camiye... ...ya da seccadeye... ...herkes için cami söz konusu değil... ...seccadeye hemen götüren namaz... ...çünkü namazı muhafaza ediyorsun ama... ...mesela üçü... ...işte yani 15'i 7 gece geçe ikindi oluyor... 15-2 gece öğleye durmuşsun sen evet. kırmızı çizginin dibinde, dibinde namaz evet. muhafaza edilmemiş bir namazdır kabul olmuştur o evet. yani 15-7'de vaktin içindedir ama, içinde ama risk taşıyor bu evet, namazı. evet. dolayısıyla namazın muhafaza edilmesi vakitlerinin korunması son vakte bıraktığınızda ya hadi bir an önce e, versin gibi bir insanın içinde aciliyet doğuruyor. O da belki namaz Zamanla mı... o aciliyet ölüyor. <gülüyor> evet. Ölür. Bir zaman sonra da mesela sürekli 10 dakika kala son çıkışına namazı kılan kılan sonunda bir yani bir günde kazaya bırakmakta sakınca görmüyor. Evet. Bu sefer öbürüyle hemen çabucak önce öyle yıkılayım, kendi yıkılayım diyor. Şeytan bir zaman sonra da Boş ver, kaçırdığını sonra toplarsın. Mekke'ye gidince orada kılarsın diyor. Evet. O yüzden, Allah affeder diyor şeytan. <gülüyor> bir zaman sonra affı da hatırlatmaz evet, zaten. Evet. Yani doğal hakkın senin sen ona göre de çok hayır yapıyorsun diyor mesela. Evet evet. Yani şunu unutma. Telafi mekanizmaları var şeytanın insanın önüne koyduğu. E, üstadım şöyle diyelim müsaade edersin. Belki konumuzla direkt bağlantılı değil ama. Şimdi namazı diyoruz ki ezanından başla ki ciddiyet olsun tekbirin evet. anlamını kazan diyoruz evet. ya evet. yani ayrıntılarından toplayıp bir bütün çıkarmaya çalışıyoruz hı hı. burada şu noktayı çok ciddi bir şekilde tespit etmemiz lazım melun şeytanın da direkt namaz kılma artık boş sen baban çok kılmıştı dediği bir insan yoktur herhalde evet. bunu hiçbir zaman yapmaz ne yapar mesela bu kadar ilim. cepheden gelmiyor yani o, Enayi onu... değil şeytan, <gülüyor> şeytan enayi uymuyor. Değil. Evet. Yani bunu yaptığı takdirde Bir depresyona neden olup O Müslümanın daha fazla namaza sarılacağını Anlar o evet. Eyvah ben şeytana tuzağına düştüm Mesela İmam Hatip Lisesinde okuyan Bir talebeye nasıl namaz kılma der Değil mi? Evet Arapçada notun düşecek Dikkatli çalış Arapça diye Ona bir müthiş Arapça sevgisi verir Halbuki ezan 10 dakika kala Arapçanın, Türkçenin, bütün dillerin ve her şeyin özü olan abdesti alıp namaza hazırlansa evet. feyiz ve bereket gelecek. Az bilgisine bereket verip Allah daha çok puan alacaktı belki de. Evet. O ya ben iyi bir imam hatip talebesi olmam lazım deyip şöyle Arapçaya bir başlar, bir de dalar. Bir de saate bakar ki 15 dakika kalmış gidiyor. Namaz vakti evet. gidiyor. Hızlı bir abdest, abdestte sorun mu sefer? Evet. hızlı bir sünnetleri olmayan namaz çünkü vakit çıkıyor. Evet. Doğru tekrar kitaba dönmez bir daha. Evet. Çünkü onun derdi şeytanın onu Arapça çalıştırtmak değildi. Evet. Ona şu müzik dinle dese dinlemeyecek takva Ama o, Arapça olunca e, namazdan aşağı bir şey değil de evet, evet. gibi düşündütü. Yani rakibimiz, düşmanımız mı diyelim, ne dersek diyelim şeytanın bizi aptalca gelip oyalayacağını zannetmemeli insanlar. Yeri gelir Başka bir ibadetle oyalayıp namaza sevk et, namazımızı engeller. E mesela teheccüde kaldıdırır. Sabah namazını oyalamak için. Teheccüde kalkarsınız sabah namazını Sabah namazı gitti. Gitti mesela. Teheccüde kim kalkmalı? Sabah namazını kaçırma tehlikesi olmayan. Evet. evet. Gibi yani. Evet. Mesela düşünebiliyor musunuz hocam? Riyazus Salihin okumaya karar verdik biz. Evet. Aldık. Riyazus Salihin okuyoruz. Ee, ...akşam ezanında başladık... ...akşam ezanı yatsı oluyor... ...hala biz hadislere daldık... ...bırakamıyoruz hadis-i şerifleri... ...hem camiye gitmedik Riyaz-ı okumak için... ...hem namazı son vaktine bıraktık... ...kerahat vaktine bıraktık... ...akşam ezanında acele etmek... ...esastır... Evet. ...akşam namazının vakti çok dardır... ...ve bir tür riskli bir vakittir... Evet. ...hele Şabi mezebini taklid edenler için... ...yani ilk vakti vakittir... ...gibi bir anlayış var... E şimdi burada kaş yaparken göz çıkardık diyeceğim. Kulak da gitti, göz de gitti. Yani evet, sadece göz evet, değil. Evet. E, bu sebeple adaba uymak. Evet. Selefi salihinin Allah dostlarının e, uygulamalarını esas almak mühimdir. Evet. Yani namazı sadece ilm halden öğrenip. işte vakitleri şu saatten şu saateymiş. Cep telefonunda da o vakitleri ayarladık. Bu çok kaba bir uygulama olduğu için şeytan bunun üzerinden çok kolay deliyor fıçımızı. Evet. O sebeple bir miktar namazlı arkadaşlar, namazı öncelikleyen toplantılar. Mesela biz bir toplantı mı tayin ediyoruz? Mesela saat birde toplantımız var. E bugünkü ortamda üçte öğle namazının vakti bitecek. Toplantı başkanımız, arkadaşlar hazırız değil mi? Hazırız başkanım. Tamam. Arkadaşlar Namaz kılmayan varsa 10 dakika daha onu bekleyelim namazı kılsın gelsin. Hmm. Çünkü bu namaz içinde arkadaşlar ne zaman toplantı bitiyor diyemeyecek bize. O arkadaşımızın namazı e, tehlikeye girecek. Şimdi bir başkanın yönetim kurulu toplantısı şirket toplantısı yaptığını düşünelim. Arkadaşlar namazı kılmayanlar için dakika dakikada erteliyorum toplantıyı dediğini düşünün. Bu her azından namazın feyiz ve bereketiyle o toplantıyı yapmaktır me de ki filan ithalatımız 5 dakika geçiksın bir kardeşimizin namaz kaçırması söz konusu iki namazlı arkadaşlar hocam iki, bu programın bir şeyi olsun dinleyicilerimizin gündemine girecek değil mi namazlı arkadaşlar dinlememiz lazım ve hocam ...yani başkanımızın başkanlık otoritesiyle namazı emretmesi... ...biraz esnek davranabilen bir arkadaşa da orada... Evet. ...burada rezil usfay olmak var deyip... Evet. Bir Herkes dahaki, 10 dakika beni bekleyecek yani... ...o zaman hazır geleyim. Bir dahaki toplantıya da evet. mecburen namazını kılıp gelecek. Evet. Zaten evet. yalan söyleyen biriyle o yönetim kurulu toplantısı yapılmayacak. Evet. Veyahut da mesela e, ailece bir iş yapılacak. Evet. Yani... Ee, anneler, babalar, işte ailece filan geziye gidecekler. Baba, hazırız değil mi? Hazırladınız değil mi? A arabaya indirdiniz yani. Çocuklar, namazını geciktiren var mı? Hadi namazı kılalım, öyle ineriz. Hı hı. Yani bu namazı ne kadar muhafaza ettiğimizi, özümsediğimizi. Namazı demek ki iş hayatında, ev hayatında, ev hayatında her an gündemde tutan bir hassasiyet. Bunu yaptığımız zaman üstadım. Evet. Zamanla bu bizi nereye götürecek? Toplantıyı saat 13.20'de değil 13'te namaz namazdan sonra diye bir uygulama yani evet. saat namaz olmaya başlayacak evet. bizim için. Namaza göre randevulaşmak gibi falan. Eğer bunu yapabilir bunu yap ama camideki namaza göre hocam adam öğleyi son vakitte kılıyorsa 2 saat bizi bekletir istasyonda. <gülüyor> Öyle o da çok kötü o zaman. Evet. Öğleden sonra sen ne zaman kılıyorsun öğleyi ki? Evet doğru. Öğle 13'te. Ezan okunuyorsa evet. 20 dakikada camide kılınıyorsa 13-20 demektir evet, Yoksa tembelin namazı mübarek hiç bitmez. <gülüyor> Yatsısı gece 3'te <gülüyor> kılıyorsa adam biz gece <gülüyor> sabahlar onun bekleyeceğiz? Yani ashab-ı kiramın yani, namaz taktinde. Va namaz. Bana göre. Vaktinde namaz. Evet, evet. Dolayısıyla bizim yaşadığımız şehirlerde e, seslerin ezan seslerinin binalarımızı abluka altına almasının Böylece bir anlamı sonucu ortaya evet. çıkmış olsun Hocam şöyle sonuna doğru yaklaşıyoruz programın Şimdi İslam'dan hayata ölçüler programımız başlığı Şimdi aslında iki haftadan beri Namazın bizim hayatımıza getireceği bir takım hassasiyetleri ölçüleri de konuşuyoruz Şöyle bir değerli toplu diyorum Namazın bir Müslümanın hayatına taşıyacağı Ana çerçeve, ana İslami hassasiyetler ne olmalı? Hem namazın sıhhatini besleyecek, hem Müslümanın hayatını tanzim edecek böyle evet. ana ölçüler üzerine sayalı bir şey yapalım. Evet, lütfen bir, hocam. Namazı İslam'ın emirlerinden biri değil İslam olarak görecek. Evet. Varsa güzel. namaz İslam var. Evet. Yoksa evet. namaz İslam yok. Ömer bin Hattab'ın vefat ederken söylediği bir söz var. İşte namaz kılındı mı? Kılındı diyorlar. Hatta çok enteresan hocam bunu müsaade edersen delev ki vakit lütfen. yetmesin bunu Yok, zikredeyim. Bununla bitiririz. Ömer bin, Ömer bin Hattabı anmanın bereketi başka radıyallahu anh. Radıyallahu Şimdi bayılıyor. Komaya evet. giriyor. Evine götürülüyor. Öldü mü ölmedi mi merak ediyorlar. Evet. Şimdi yahu dürtelim mürtelim zaten kan akıyor vücudundan. i̇bn Abbas diyor ki radıyallahu anh bakın diyor. Namaz namaz geçiyor diye bağırın diyor. Ölmediyse uyanır diyor. Allah Allah. Öldüyse zaten duymaz bu diyor. Allah Allah. As-salatu was-salatu yamiral diyorlar. Evet. Birden irkiliyor. Allah ee, Allah. Ne oldu? Namaz kılındı mı diyor? Millet namazı kıldı diyorlar. Evet. He La hazza la hazza dil fil-İslami limen la salate diyor. Allah Allah. Namazdan payı olmayanın İslam'dan payı yoktur diyor. Allah diyor. <gülüyor> Hocam hangi birimiz için öldümü ölmedi mi testini yani ayağını dürtüyor ya doktorlar. Namaz. Can kaldı mı diye. Evet. Namaz vakti deyince ölmediyse son nefesinde bile dirilecek. Ya namaz bu işte. Evet. Önce evet. o zaman bir numara bunu yapalım. Evet. Namazda bu seviyeye doğru koşacağız. Elbette benim sizin bir kardeşiniz Hepimizin, olarak evet. bu seviyede değilim. Evet, biz bunun de, belki yani. yakınında da değilim. Ama, ama konuşa konuşur ya doğru ilerleyelim istiyorum. Ama Rabbim görsün bunu istiyorum. Evet, inşallah. Beceremiyorum ama bunu istiyorum. İnşallah. Çocuklarımın bu olmasını istiyorum. İnşallah. Evimde bu manzara olsun istiyorum. Olmadı. Şu kadar senedir yapamadım. Ben şu kadar senedir iman garantisiyle de öleceğim belli değil zaten. Ama evet. hedefim bu inşallah. Evet. Yani birbirimizi buna teşvik edelim. Buna dua edelim. Rabbimizden Rabbim Ömer'in seviyesinde bir namaz şuuru ver bana diyelim Ben de bazen diyorum ya bir namazım öyle olsa <gülüyor> <bir> koltuğumun <gülüyor> altına alıp Rabbimin huzuruna varsam Ya Rabbi çok namaz kıldım ama şuna biraz güveniyorum diyerek hocam o bir kere olsa gerisini öyle çözer zaten evet, o bir kereye doğru koşalım evet, o zaman namaza bu seviyeye getirelim evet. namaz İslam demek Evet çok güzel 1 iki önce namaz olacak evet. toplantı. Gezi, iş, yemek... ...Ramazan iftarı hariç... ...önce namaz. Evet. Önce namaz. Sadece iftarda hadis-i şerifler var. Önce iftar yapılabilir. Ama iftar... Evet. ...mükemmel sofra, yatsı okunu... ...hala biz sofradayız. Iftardayız. Yok öyle değil tabi. İftar ediyoruz, namaz kılıyoruz, yiyeceksek tekrar yemeği evet. yiyoruz. Evet. Önce iftar... ...Ramazanda. Onun dışında... ...365 günü diğer günlerinde... ...hep önce namaz. namaz. Evet. İki, üç... Kardeşim ben namaz kılıyorum bana yasak. Sigarasından, gıybetinden büyük haram olarak bilmediğimiz şeyler de dahil. Namaz bir seviye bu seviyeden bir insan olarak bunu yapamıyor Buna bir örnek vereceğim müsaade ederseniz. Estağfurullah. Namazla ben, birlikte olmayacak şeyler. Olmayacak şeyler örnek evet. veriyorum. Şimdi ben e, köyüme gidiyorum. Köyde bana diyorlar ki bak Nurattin Hoca bu ayakkabılarla düşersin çünkü çok dağlık bir yer bizim Karadeniz burada sana bir lastik gibi bir şey verelim altı sert ayakkabı giyme burada diyorlar ben orada bir ayakkabılar giyiyorum bana emanetini veriyorlar yani İstanbul'da onları asla giyemem yani evet. niye giyemem İstanbul'da bana sadaka verelim derler bana sonra yani ayıptırdan önce evet. İstanbul'da o giyilmez İstanbul evet. sokaklarında evet. Evet. şimdi Müslüman ben namaz kılan birisiyim deyip İstanbul sokağında veya şu sokakta yolda simit yemeyecek. Çünkü evet. namaz kılan bir insan simiti özenir bir gariban diye düşünen insandır. Evet. evet. Yani ağzın göz, göz kalacak bir şeyi. Boğazda gü, küçük dil diye bir şey var ya. Evet. Yalan küçük diline kadar gelecek namaz kıldım öğlen de diyecek. Evet çok güzel. Gıybet en tatlı anındayken ben namaz kıldım diyecek. Evet. Bu namazın peşinden koşuyoruz evet. Kötülüklerden alıkoyduğu gibi Zımba gibi yapışıyor hemen Dili evet. tutuyor evet. Eli tutuyor evet. Evet. Eli tutuyor. Yani mesela çok daha basit bir misal Çocuk tokatı hak etti Ne psikolojik Ne de dinen tokat vurmana Şöyle baldırına bir tokat vurmayı hak etti çocuk evet. Veya delikanlı Şamarı hak etti diyelim evet. Anadolu evet. deyimiyle Fakat Öğrende bu çocuk namaz kıldı Rabbim o namaza bağışladım bu çocuğu de. Tamam işte bitti. Evet, çok güzel. Hem çocuğa namaz senin kurtarıcın diyorsun. Evet. Hem de sen namaza saygıdan dolayı kazanıyorsun. Ve son bir noktada anlıyorum hocam evet. saate bakmaya başladınız. Son bir noktada her namaz bizim için bir puan terakki olmalı. Yukarı doğru yükselmeli. Evet. evet. Mesela üç sene önce camiye geldiğimde ben caminin saatine bakıyordum. Hı hı. Öndeki kütüphaneye bakıyordum. Hatalı bir şekilde imam efendiler caminin safına, safının göreceği yere kütüphane koyuyorlar. Bir hata bu. Evet. Saatler konuyu hata. Şimdi geliyorum saat gözüme çarpmıyor olmalı. Bu dua ile olacak. Camiye geldiğimde tesbihat yapıyorum olacak. Musaf alıp Kur'an okuyorum olacak. Gelişi güzel kendiliğinden evet. olmaz mı? Evet, evet. Mesela camide radyatöre yaslanıp ezanı bekleme yerine musafı alırım, tesbihi alırım. Niye? Evet, evet. Safa döner yarım sayfa Kur'an okurum ezana evet. kadar diye düşünmeliyim. Bu terakkiyi de yükseltiyorum. Böylece namaz şu Ömer bin Hattab'ı öldü mü ölmedi mi diye test malzemesi olan namaz haline geliyor. İnşallah inşallah. inşallah. O Hazreti Ömer'in hassasiyetinden bizim de gönüllerimize Böyle parçalar ulaşır inşallah İmanımız o iman da İyi. İşte biraz egzersiz eksikliği İnşallah yani i̇nşallah. o yolda olursak Rabbim de inşallah o gönül zenginliğini Lütfeder bizlere i̇nşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz Selam Allah, Allah razı olsun olunca. Değerli dinleyiciler Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programının Daha sonuna geldik Namazı konuştuk muhterem Nurettin Yıldız Hocamla Ben Deniz Ahmet Taş getiren Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Sağlıcakla kalın efendim.